Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir çarşamba günleri, saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde sizlerle buluştuğumuz ve açık radyo mikrofonlarından sizlere seslendiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini konu edini ediniyoruz ve insan öykülerini, yaşam öykülerini öykülerin bizzat kahramanlığından kendi azlarından dinliyoruz. Bugün de yine programımızda çok özel bir konuğumuz var. Yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak. Bakalım konuğumuz kim? Sevgili Galip Körükçü. Galip Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Ee, işte çalışmaya devam ediyoruz. Her, her zamanki olduğu gibi. 56 sene oldu. Hala devam ediyorum. Ne güzel. Çalışmak 56 sene oldu. Hala devam ediyoruz. Ee, uzun ömrünüz olsun. Uzun yıllarda çalışmaya, e, emek vermeye o ürettiğiniz e, yaratıcı işleri yapmaya devam edin. Az sonra dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanıyınca aslında ne ürettiğinizi, ne yaptığınızı, nelerle e, ilgilendiğinizi daha yakından tanıyacaklar ama girişte belki de şöyle bir şeyin altını çizmemde fayda var. Kentin Gizli Öyküleri programı yaklaşık 3 sene oldu. 3 senedir açık radyo mikrofonlarından dinleyicisiyle buluşuyor ve herhalde e, 70'e geçmişizdir diye düşünüyorum program sayısında ağırladığımız konuk. Ama Kentin Gizli Öyküleri programının fikri ilk ortaya çıkarken daha böyle kafamızda İsimler vardı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tanıdığımız, yaşamlarına konuk olduğumuz, hayat hikayelerini öğrendiğimizde bu hikayeler burada kalmamalı ve bunu geniş kitlelerle buluşturmamız lazım dediğimiz öyküler vardı. İşte o öykülerden bir tanesini radyo programına, Kent'in Gizli öykülerine konuk almak şimdi kısmet oldu. Galip Bey o isimlerden bir tanesiydi. Kendisiyle 15 sene önce üniversitede öğrenciyken tanışma şansına sahip oldum ben ve o zaman demiştim ki, bu öykü burada kalmamalı, daha fazla insan tanımalı kendisini, daha fazla insan bilmeli. Tabii süreç içerisinde kendisi bence çok insan tanıdığı birçok programlar yapıldı ama biz de bugün kendisini programımızda ağırlıyoruz. Bu programın fikrinin oluşmasında farkında olmadan belki de siz emeğiniz var. O yüzden ben size teşekkür ederek başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Galip Bey'in öyküsü nerede, ne zaman başladı? Ben e, Avanus'duyum. avanos Kabadokyan'da. Kapadokya'da, e, e, Kapadokya'dayım ve 1955 e, yılında Avanos'ta doğdum. E, e, ailede biz dört tane erkek kardeşiz ve e, çanakçı olarak dördümüzde devam ediyoruz beşinci kuşak olarak. Beşinci ne yapardı? Dedem de yapardı böyle ki beşinci kuşakta çanakçı olarak. Çanakçıyız diyorsunuz. Çanakçı olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Beş kuşaktır. Yani. Beş kuşaktır çöpnek yapıyorsunuz Avanos'ta. Evet. Bu ayak kuvvetiyle dönen tezraklar üzerinde çamurlara şekil evet. Yani. Peki çocukken siz Avanos'ta doğdunuz. O yıllarda 1950'li yıllarda Avanos nasıl bir yerdi? Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Avanos güzel bir yerdir. Ortasından kızılırma kahar bir tane köprüsü var eski tarihi köprü. Bizde de bizim zamanımıza yapılan asma köprü var sallanır. Onun üzerine geçen herkes sallanıyor ve kenarında eee kenar e, kısımlarında ikili köprü geçişlerinde ve bu geçişlerinde bahçeler bulunmaktadır. Her türlü meyveler de olmaktadır. Ve çok sevindi yerdir. Peki bu şirin yerde, Anadolu'nun bu güzel beldesinde, bu şirin yerde dünyaya geldiniz, okul hayatına da orada başladınız diye düşünüyorum Avanos'ta. Tabii, tabii orada başladım okul hayatımda. Nasıl bir öğrenciydiniz evet, o yıllarda? İlk okulu ortokulu Avanos'ta bitirdim. Lise lise birinci kısmını ada pazarında tona sesli olarak başlamıştım. Nefşehir'de 2-3 e, Nefşehir'de bir tane renkli aldım. E, torna tesveci olarak devam ettim. Yani Hem okulun hem de e, çanak çöneği yapmaya devam ettim. Hiç durmadan. Burada e, tabii ki yaptığım çanak çöneği de küçük e, parçalar yapardım. Onları da e, arkadaşlara satarak işte, okul geçimini arabanın yol parasını falan çıkartıyorduk. Böyle böyle devam edecek. Yani öğrencilik hayatı bir yandan devam ediyor. Bir yandan babanıza yardım etmeye, kendi atölyenizde Abi, çömlek yapmayı, küçük parçalar yapmayı o yaptıklarınızı da yine arkadaşlarınıza satarak okul açlığınızı çıkarmaya devam ettiniz yıllarca. Evet. Yıllarca devam ettim. Ee, ve e, bu o, epeyce sürdü. Ee, 1973 yılında da aaa ee, Mize Delon Paris'te bu müzeden insanlar geldi. Dediler işte Avanos'un genelliksel tenaflarını yaparsan biz müzeye koymak istiyoruz dediler. Ben de olur dedim. Ve onları yaptım. Ee, herhalde zannediyorum bir 17 parça yaptım büyük kütler falan belki 17 parça müzeye koyduk. Şimdi e, müzede sergileniyor. Yani Fransa'da şu anda sizin evet. e, 73 yılında yaptığınız ve e, oradaki yöreye ait o motifleri, o geleneksel sanat ögelerini içeren çanaklar şimdi Fransa'da müzede sergileniyor 73 yılından bu yana. Evet tabii müzede sergileniyor. Siz bu arada ee, bunları yaparken daha öğrenciydiniz. Liseyi bitirdiniz. Tabii tabii. Sonra... E, o sıralarda mesela öğrenciyim. Hem öğrenciyim hem çalışıyorum hem yapıyorum. Çünkü yapmak zorundayız. Başka türlü geçim kaynağımız olmuyordu. Ee, babamız çalışıyor, biz çalışıyoruz. Hep beraber de ayrı de çalışıyorduk. Ee, böylelikle e, tabii o e, müzeyi yaptıktan sonra da birçok e, e, yazarlar, gizeller gelmeye başladılar. E, i̇şte benim aklımda aşağı her kitap, e, yabancı kitaplarda isim almaktadır. isim almaktadır. Hepsini benden e, bahsediyor. E, çünkü e, dedim ya 56 senedir çalışıyorum. Evet. Bizim e, yeriller de geliyordu ve onlar pek önemsemiyorlardı. Ama ben yine de hiç aldırsı etmeden onlara da bu hizmeti vermeye çalıştım. Daha bizim yerliler geliyordu e, e, 32 sene falan oldu. Ben 56 senedir çalışıyorum. Yani ilk önce ...sizim mesleğimizi yabancılar tanıdı. Evet aslında Fransa'da o müzdeye siz o eserleri yaptıktan sonra kitaplarda size yer veriyorlar. Sizden bahsediyorlar. Bu gelinliksel sanattan ve evet. bunun ustası olarak sizden bahsediyorlar. Ve böylece başka başka ülkelerde, yabancı ülkelerdeki insanlar sizi tanımak için... ...Avanos'a gelmeye başladılar. Sizin atölyenizi ziyaret etmeye başladılar. Onlardan yaklaşık herhalde bir 15-20 yıl sonra bizim ülkemizde yaşayan yerli turistlerde fark etmeye, böylesine değerli bir ustanın olduğunu fark etmeye, siz ziyaret etmeye başladılar. Ama siz bu arada da liseden üniversiteye geçerken herhalde bir ara verdin mekturumunda kaldınız bu işlerin yoğunluğundan. Tabii ben zaten liseden sonra çünkü bayağı gelen giden çok vardı, çok geliyorlardı. Ben liseden sonra bir beş sene ara verdim. ve Bu arada da ee, tabii ki 5 e, sene ara verince e, sonra 5 sene sonra da askerlik geldi. Mecbursun askerle gitmeye eğer e, bir şey çıktı e, bu kanun çıkmıştı e, yüksek okulu bitirenler için e, 4 ay askerlik yapma kanunu ben de hemen ondan faydalanmak için okumaya başladım 5 ara verdikten sonra. Evet. Ve Ankara Yüksek Meslek, e, Ankara Yüksek Okulu'nu bitirdim. E, Hayati Bilimler toplumun sağlığını ve böylelikle askerliği de 4 ay yaptım Burdur'da. Askerliğinizi tamamladınız ama bütün bu üniversite hayatı boyunca da yine bütün fırsatlarda siz Avanos'ta çömlek yapmaya tabii, tabii, devam tabii. ettiniz. Tatil, okul tatillerinde falan tüm ee, buraya geliyorum Avanos'a, Tüm çanaklar yapıyorum, gösteriler yapıyorum. Çünkü baya o, o senelerde birçok e, yabancı e, yazarlar falan gelmişti. Kitap hazırlayanlar, rehber kitapları hazırlayanlar falan onlara da yardımcı oldum. Ve böylelikle daha güzel tanıttım. ...satmış oldum. Iı, Giderek önünüz evet. yayıldı. İnsanlar sizi tanımaya başladı. Duymaya başladı. Evet. Ülkemize gelmeye evet. başladılar. Ziyaret etmeye başladılar. E, bütün bu durum sizi herhalde... E, ...çömleğe... ...daha fazla bağladı. E, daha farklı eserler yapmaya başladınız. E, Tabii. Bütün bu Tabii. duruma... ...aileniz ne diyordu, etrafınız... ...nasıl tepki gösteriyordu... Tabii, e, şimdi e, bizim yerilerim hiç şeyini çekmiyordu, e, ilgisini çekmiyordu müşterler. Ama evrastaki bazıları da pek önemsemiyordu. Ama ben e, çünkü Çamur'u çok seviyordum, önemsemeye başladım ve onun için de e, 1979 yılında bir Fransız bayanı tanıdım. Bu da üç ay yanımda kaldı. Ee, gitmesi de gerekiyordu ama saçları çok güzeldi. Bu bayanın. Evet. Ee, ben bir parça istedim. Gitmeden önce. Üç ay kalınca tabii ki tanımak lazım. Ee, bir parça istedim saçından. O da bir çok sevdi. Ne istedim ben? Güney Birağcı kaldım ve e, adını, adresini yazdım. O da yazdı. Bir Rab ile duvara onu yapıştırdı. Şimdi Burası önemli bir nokta. Burayı birazcık daha altını çizelim. E, atölyenizde yanınızda 3 ay Fransa'dan gelen bir hanımefendi. E, sizinle evet. beraber e, çalışıyor, yardım ediyor. Beraber yanınızda staj yapıyor desem doğru olur mu acaba? E, bu işi evet, öğreniyor. E, ve Tabii daha sonrasında ayrılması gerektiğinde, gitmesi gerektiğinde siz saçından bir tutam istiyorsunuz. ve Oraya evet. adını, adresini, telefonunu yazıp Çünkü, bir ben kağıda... İlgimi çok çekmişti. Evet. Evet, çok da güzel saçları olduğu için İstermiştim yani evet, Dolayısıyla da dediniz da... ki Telefonun adresini e, Adını da buraya yaz bu kağıda yaz Ve o tutam saçla beraber o kağıdı Siz atölyenizde arkanıza duvara astınız Sonra Tahtarı Beraber astık. ona dedi, Suya nereye atalım dedin Böyle duvarı Kemerden duvar vardı oraya dedi. Ben de, dedim de oraya astım Ondan sonra e... Astınız ve bütün hikayesinde orada başladı Bir yerde Efendim? Bütün hikaye onu duvara asmanızla başladı desek yeridir herhalde. Evet evet tabii ki. Sonra ne Ondan oldu? Ondan sonra o, e, o gitti. Sonra e, biri daha geldi. Çünkü duvarda sallamıyoruz. Saç gözüküyor. Bir daha geldi. Bu neydi? Dedi. Ben de anlattım. Böyle böyle. Öyle değil. Sen bizi, beni kimden de aldı parça dedi. Ondan da aldı. O da yazdı adını, adresini, adını, telefonunu, neyse. Onu da astı. Sonra e, e, üçüncüsü geldi. Bunlar ne böyle dedi? Ben dedim, saç dedim. Ne saçı? Bayan saçı saati dedim. İyi benden daha dedi. Ondan da ondan o on 10 sene içerisinde e, binlerce saçlar oluştu. Yani sizin atölyeniz, Galip Bey'in atölyesini ziyarete gelen ziyaretçiler o saçları görünce... Bu saçlar insanlar bırakıyor buraya saçlarını o zaman ben de bırakayım deyip kadınlar saçlarından bir tutam adresleriyle telefonlarıyla bırakmaya başladılar. Ve bunlar yıllar içerisinde on binlerce olmaya başladı. Binlerce saç evet. olmaya başladı. Neye dönüştü peki bunlar daha sonra? Aa, e, tabii ki düşünmem lazımdı. Ben bunları böyle yapıyor ama ne yapmam lazımdı. Daha sonra aklıma gelen bir şey vardı. Bir çekilişler yapalım dedim. Bu saçlar içerisinde bir çekilişler yapmaya başladık. Senede iki defa senin 6. ay ve 12. aylarında onlardan 20 kişi kim kazanırsa e, bir hafta geliyor. İsteyen az sırtında Kapadokya'yı geziyor. İsteyen sana öğreniyor. Otelde kalması, yemesi, işmesi benim atölye trafiğinden karşılanıyor. Dolayısıyla bunun, saçını bırakanlara o, ödül de bunun, olmaya başladı. Bunun, bunun, efendim? Saçını bırakanlara ödül de verilmeye başlandı artık yıl içerisinde Tabii. çekilişle. Tabi bunun da süresi Bir senedir yani bir sene içerisinde gelmesi Gerekiyor evet. Geliyorlar ve e, Oldukça umutlu oluyorlar e, Ondan sonra e, tabii ki e, Başlıyorlar Hayır, burada e, Avanos'u Habadokya'yı e, tanımaya e, Buraların Çok güzel vadilerini Gezmeye geliyorlar güzel, Böyle atlar hele at sırasında Gezmek daha güzel oluyor Koşu değil de aç sırtında Kapadokya'ya geziyorlar. Peki siz bu saçları toplamaya başladınız. Bu saçlar birikti. On binlerce oldu. Diyorum ki bu saçları biriktirmeye başladınız. Dolayısıyla bir yerden sonra artık bunları bir başka e, forma taşımamız gerekiyordu. Yani bir müzeye dönüşmesi gerekiyordu belki de. Ve siz artık, bunlardan bir saç müzesi oluşturdunuz. E, bak, bak, e, tabii ki bin, e, daha sonra e, saç müzesi ünvanını aldı. 1998'de yine sirokarlar kitabına girdi saçmıcısı. Ee, tabii ki bu olur verici bir şey. Şimdi de e, e, altıncı rayım, şeyde e, ilgisinceler hakkında. Yani bir yayın var. Bu yayın dünyadaki ilginç müzeler hakkında bir araştırma yapıyor ve bunun yer aldığı bir kitap var. Ve siz burada dünyadaki en ilginç 6. müzesiniz. Ve insanlar evet. hala bu yayından sizi bulup dünyadaki bu ilginç müzeyi, saç müzesini görmeye geliyorlar. 98 ya da 99 yılında Guinness Rekorlar kitabına girdiğinizde siz... Ne kadar saç evet. vardı o zaman? Kaç kişiden saç almıştınız? Aa, e, o zaman gene Sokorular kitabına girdiğinde 16 bin küsur saçta girmiştim. Zaten e, şöyle bir şey var. O zaman da global olarak saymışlardı. Ama şu anda e, milyonlarca saçlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla şu an sayısını Çünkü, e, bilmek mümkündeyim. Çünkü zaten sayılmıyor. Ben de hiç saymak tarafında değildim. Çünkü saç saymak olmaz yani. Onun evet. için şimdi milyonlarca saçlar oluştu. Ve e, bu saçlardan da her sene böyle çekilişler yapmaya başla, başlıyor, yapıyoruz. Son 3 senedir ve bu saç müzesindeki e, e, çekilişlerde kazananlar e, aynı zamanda Kapadokya'daki balan turuna da binebiliyorlar. Ne güzel. Balan. Giderek ödüller de çeşitlenmeye başladı. Ee, ya, baktığımızda şimdi çömlek ustasısınız Toprakla, evet. toprağa dokunan ona topraktan sanat yapan, toprağa hayat veren ellere sahip bir ustasınız. Bunun yanı sıra yaşad, hayatınızda yaşadığınız bir enstantaneden yola çıkarak aslında dünyanın ilk ve tek saç müzesini kurdunuz. Ve bu saç müzesinde evet. şu an kaç tane, kaç kişinin saçının olduğu, kaç tane saç olduğunu sayısını dahi bilmek mümkün değil. Böyle bir saç müzesi İnşallah. var. Ve dünyadaki Güzelim. en ilginç müzelerden bir tanesi olarak Avanos'ta gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Bir yandan da ama Galip Bey hala çömlek yapmaya devam ediyor, toprağa tutması devam ediyor. Zaten hiç durmadan her gün yapıyoruz. Günde e, en azından 10 tane Çinli grubumuz oluyor. Çinliler e, diğer ülkelerde de bu sene gelmeye başladı. Hiç sene de yoktu ama bu sene çok çeşitler gelmeye başladı. Ne güzel bir haber. Her gelen de e, benim saç müzesini soruyorlar böyle. Diyorlar neydi? Ben böyle böyle. İlk önce bizim saç müzesini yapan kişiyi beni tanıyorlar. Ondan sonra bize saç müzesine gönderiyoruz arkadaşlarımıza ve onlar da misafirlerimizi o saç müzesinde görmüş oluyorlar. Ve Peki. çok mutlu oluyorlar. Ee, şunu söylemem lazım. Ya ben çanaftı olmasaydım zaten saç müzesini yapamazdım. Olmazdı yani. Evet. Demek ki bizim çanaftı oldukça çok kuvvetli bir meslek. Kesinlikle öyle kesinlikle toprağa dokunmak zaten çok kıymetli çok değerli e, imrenilecek bir meslek bence e, ilk saçını veren e, hanfendi ilk müzenin fikrini aslında veren kişi farkında olmadan kendisi o günden sonra hiç görüştünüz mü? Bundan haberi var mı? Hiç geldi mi müzeye? E, çünkü ben de bilemiyordum böyle bu şu anki seninle konuşmukluğumuzda belki Konuşacağımızı bilemiyordum. Anladın evet. mi? Onun için e, o, o gitti gitti diye biliyordum. Ama bundan 10 sene önce geldi. Aşağıdaki 9 sene önce. E, geldi beni tanıdığını falan. Ama e, o ilk tanıdığım zamandan ne kadar zaman geçti bayağı geçti. E, o şeyi kalmamış bile. E, Neyse. E, Tabii dedim bu tanıştık ne ettik saç müzesine baktı. baktım senin saç e, sayesinde biz koskoca bir saç müzesini oluşturduk dedim. Onunla e, itkice konuştuk. E, bazı eski şeylerle paylaştık. E, dedi e, tabi kendisi de çok memnun kaldı bu saç müzesinin e, böyle bu hale gelmesinde. Saç müzesinin vanını almasında. E, çok kuruldu olarak e, ülkesine geri döndü. Ne güzel, ne mutlu. Yıllar sonra da e, ilginç bir tekrar buluşma olmuş sizin için de. Peki Galip Bey, bundan sonra ne yapmayı hayal ediyorsunuz? Nedir Galip Bey'in bundan sonraki planları? Ee, şimdi e, zaten e, halen devam ediyoruz yani, gruplarımız geliyor. Ama e, daha farklı çanaklar yapıyoruz. E, bunlardan da insanlar gurur duyuyor. Durduğu süre daha e, dikkatli bir şeyler yapmaya çalışmak istiyoruz tabii ki. Ama e, ne e, yaparız dersek, şimdiden bir, e, bir kısmet olursa e, Çanakçılık hakkında bir, bir kitap yazmayı düşünüyorum. Ne güzel. bunu kısmını yazdım, evet. i̇şte, yakında da e, inşallah bir iki sene içerisinde de kitabı bastırırız. Ne mutlu size. Ama not hakkında e, e, bir çanak kitabı tabunun içerisinde ve saçma size girmiş olacak. Peki siz çömlekçiliği başkalarına öğrettiniz mi? Sizden sonra kim devam ettirecek ben, sizin atölyenize? Benim e, iki defada üç tane kızlarım var. Onlardan zaten şu anda beraber çalışıyoruz. Birincisi 32 yaşında, ikincileri tek yumurta ikincileri olmak üzere 31 yaşlarında. Üst tanede torunum var. Ee, zaten e, hanım da Hollandalı. Evet. Hanım da Hollandalı. E, o da öğrendi çanak yapmayı. E, o da yapıyor. Fiyatılarının biri de muhasebe benimle. Aynı zamanda da e, İtalyanca, e, ad, e, üniversite bölümünde İtalyanca bölümünü bitiyor. Evet. E, diğer kızım e, İstanbul Üniversitesi İspanyolca bölümünü bitirdi. O da Sambu'daki devam ediyor. E, ve aile şirketi e, olarak devam ediyoruz diyorsunuz. Yani aile boyu yine çömleğe gönül vermeye devam ediyoruz. Evet, böyle devam ediyoruz yani. Adam. Peki programımızın evet. yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son olarak evet. sormak isterim. Galip Bey'in dinleyicilerimize söylemek istediği son cümleler ne olur? Ne mesaj vermek istersiniz? Vallahi e, görmeyenlere e, gelsin, bizleri tanısın, buraları gelsin, görsün. Kapadokya gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden bir tanedir. Ben o kadar yerleri gezdim ama Kapadokya kadar güzel bir yer göremedim. Geliyerek e, mutluluk duyarım. Umarız en kısa sürede dinleyicilerimizde eğer henüz tanışmadılarsa sizlerle ki inanıyorum birçok dinleyicimiz sizi zaten programın başında söyleyince aa biliyoruz demişlerdir. Ee, en kısa sürede ziyaretinize gelirler umarız. Ee, görmeyenler, tanışmayanlar da Avanos'ta Galip Bey sizleri bekliyor ve davet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Kentin gizli öykülerinin Dediğim gibi program fikrinin oluşurken daha aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesiydiniz. Bizim için de bugün ayrı bir gururdu, ayrı bir mutluluktu sizi programda ağırlamak. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Size sağ olun. Sizler de tekrar bekleriz yani. Seve seve. Seve seve Çok, seve. Çok teşekkürler. Çok, Çok sağ olun. Oluruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Galip Körükçü'ydü. Galip Bey, Avanos'ta baba mesleği çömlekçiliği devam ettiren, çömlekçiliği devam ettirirken de aslında farkına varmadan yıllar önce tanıştığı yanında çömlek öğrenen bir Fransız hanımdan istediği bir tutam saçla dünyadaki ilginç bir müze fikrine aslında kapılarını açan ve o fikri hayata geçirip bugün dünyanın ilk ve tek saç müzesinin kurucusu olan Hala çömleğe dokunan, hala elleriyle toprağa şekil veren, hayat veren bir ustayı, bir ilginç yaşamı konuk ettik. Kentin Gizli Ölkeleri programı dediğimiz gibi ilk aklımıza kimleri konuk alırız, nasıl bir program olur diye düşündüğümüz zamanlarda Galip Bey aklımıza gelmişti. Daha üniversite yıllarındayken ben kendisinden, kendi ağzından atölyesinde, ee, o tezgahının başında bunları dinlerken çok heyecanlanmıştım ve bir gün eğer böyle bir program yaparsam kendisindeki konukları olarak program almayı çok isterim demiştim. Kısmet bugüneymiş. Bizim için de ayrı ve özel bir program oldu. Sizler, bizler de ben de yaşam öykümü paylaşmak istiyorum. Benim de ilginç bir yaşam öyküm var diyorsanız kendi gizli öykülerine Facebook ve Instagram üzerinden sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İletişim kurabilirsiniz. Bu programda sizleri de yaşam öykülerinizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Aynı zamanda önerebileceğiniz başka yaşam öyküleri varsa önerilerinizi de bekleriz. Kentin Gizli Öyküleri 2 hafta sonra çarşamba günü yine saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlere seslenecek yeni bir konuk ve yeni bir yaşam öyküsüyle. Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Hoşçakalın efendim. Kentin Gizli Öyküleri